Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba ben Zeynep Ünal. <gülüyor> bugün e, özel bir gün benim de çok özel konuklarım var. E, oyuncu Ercan Kesal ve bir döneme hem de çok uzun bir döneme e, damgasını vuran Sinematekin kurucularından aynı zamanda akademisyen Jack ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Ee, birlikte 1 e, bir Mayıs vesilesiyle Darden kardeşlerin e, iki gün bir gece filmini konuşmak istedik. Ben ufak bir e, filmin girizgahını yapayım. E, Sandra karakterimiz çalıştığı yerden e, işten atılmak üzeredir. Patronu Sandra'yı işten çıkaracaktır ya da çalışanlarına ikramiyeyi yani çıkaramazsa çalışanlarına ikramiyeyi ödemeyecektir. Bu kararı da çalışanlara bırakmıştır. Çalışanların büyük çoğunu ikramiyelerini tercih ediyor ve patronunun yeni bir oylama için iki günlük bir vakit kazanıyor Sandra. Ve e, iş arkadaşlarının bu fikrini e, değiştirebilmek için de yoğun bir çaba içine girmesini izliyoruz biz. E, buradan hareketle ilk önce Jack Bey size atayım ben topu. yani Nasıl bir bağ kurdunuz filmle diye başlayalım isterseniz. Film Derden Kardeşler'in öbür filmleri gibi e, çok e, güçlü bir e, temayı işliyor konuyu işliyor e, bu e, genç kadının bir e, depresyondan çıkan bir, bir a, hastalıktan çıkan e, bir genç kadının e, işini e, evinin kirası kredisi şusu busu filan yani para ihtiyaçları ihtiyacı olduğu için kocası ve çocuklarıyla kurtarması gerekiyor ve 16 kişilik bir ekibi ziyaret etmesi gerekiyor bu iki gün içinde bu ilişki çok kuvvetli Çünkü aslında oyuncu Marion Cotillard Oscarlı evet. biliyorsunuz onun da söylediği gibi aynı rolü filmde 16 kere oynamıyor galiba 10 kereyi ve 12 kere hı hı. oynuyor 12 kişiyi görüyor eee Aynı rolü 12 kere oynamak zorundaydım. Dolayısıyla 12 değişik biçimde oynamak zorundaydım. Tabii insan sıkılır, değil mi? Bir, bir, bir aynı şeyi anlatıyor çünkü. Tabii. Tabii tepkiler değişik ama kendisi hep aynı şeyi söylüyor ve karşısındakiler çalışma arkadaşları sizin de dediğiniz gibi, kimisi hemen kabul ediyor, kimisi düşüneceğini söylüyor, kimisi çok sert tepki veriyor ve Dardan kardeşlerin kardeşlerinin öbür filmlerinde de e, geçerli olan e, temalar burada da işleniyor. Mesela çalışma arkadaşlarından e, ikisi bir baba ve oğlu. Evet. Baba kabul ediyor priminden vazgeçmeyi. Oğlu babasını dövüyor, evet. yumrukluyor. Yani o iki kuşak arasındaki e, e, anlaşmazlığı da gösteriyor. Evet, küçücük bir hareket evet, bir gösteriyor. Yani bir evet. toplumsal bir işçi sınıfı bilinci göstermiyor. Ee, derden burada. Bu, bu, bu, bu bakımdan e, e, tarafsızlar gibi görünse de onlar hiç tarafsız falan değiller. İnsan işte öyle bir mahluktur. Hatta akrep gibi de diyebiliriz. Neyle <gülüyor> evet. o bilinen şiire e, atıfta bulunarak. Evet. Benim ee, çok hızlı biçimde söyleyeceğim Ama ondan önce tabi e, selam olsun 1 Mayıs'a e, kutluyoruz evet. e, Emekçilerin bayramını <gülüyor> ee, Bütün büyük yönetmenler Sanki bir tane film çekiyor Ömürleri boyunca ee, Daha doğrusu o filmi bitirmeye çalışıyorlar gibi Darden kardeşler de Artık onlardan tek bir yönetmen gibi de Söz edebiliriz bütün ömürlerinde bir filmin peşindelermiş gibi geliyor bana bu da onların bir işte puzzle'ın bir parçası ee, Sandra'nın hikayesi ee, programa girmeden önce sizin sözünü ettiğiniz belgeselci yanları çok kıymetli bence ee, kamera da aslında sürekli omuzda ve hareket halinde bir kamera <gülüyor> diğer filmlerinde de alışkın olduğumuz biçimiyle bizi gerçekliğin içinde tutmaya çok eee mütemail bir kamera benim ama bu hikayeyle ilgili kendimce çıkarttığım birkaç şey var iyi filmlerin hepsi böyle orada olmayan şeyi akla getiren filmlerdir bu film de iyi bir film birincisi bu kadının depresyon sandıran depresyonu ile ilgili acımasız bir şey ama psikoloji bilimiyle örtüşen bir şey biliyorsunuz depresyon kriterlerini yukarıdan aşağı sıraladığımızda Kişi depresyona sokan kriterleri Sıraladığımızda Bu maddeler e, tamama erince Kişi depresyona giriyor Böyle Hı. bir şey vardır DSM e, kriterleri vardır Psikiyatride e, Bir yakının kaybından daha önde ilk sırada işini kaybetmek Kişinin depresyona girmesiyle ilgili Bu bana ağır bir Haksızlık olarak geliyor Bir insan işini kaybettiği için Niye depresyona giriyor bunun tek başına sadece e, e, işsizlik olmadığını düşünüyorum. Kapitalizmin bize dayattığı ihtiyaçlar silsilesinin ilk sırasında yer alması e, öncelikle farkında olmamız gereken bir şeymiş gibi düşünüyorum. O da şu filmde kocası evin ipoteğinin taksitleri ödenmesi ipotek yüzüne sosyal konutlara dönmek zorunda hı hı. olmaktan söz eder. ...niye sosyal konutlar dönmek bu kadar... ...kötü olsun. Kötü olsun? <gülüyor> bir, bir kere takıldığım yerlerden birisi Hı -hı. bu. Yani bu niye bizim için ağır bir depresyon sebebi? Yani bu ihtiyaç sunulan... ...kapitalizmin sunduğu ihtiyaçları... ...niye bu kadar ciddiye alıyoruz? İşsizlik sadece işsizlik değil de... ...sanki dışlanmak gibi. Hı -hı. Yok sayılmak, adam yerine konulmamak... ...gibi de bir şey. Ki bunu da telaffuz ediyor evet, filmin evet. Sandra zaten. Bunun... bu bir, ...bir kere buraya bir mim koydum ben. İkincisi... E, oradaki e, priminden vazgeçenlerin doğulu olması na mim koydum. E, onların e, onlar üç kişiler. Evet. İkisi primden vazgeçmeyi kabul ediyor, üçüncüsü kabul etmiyor. E, yani ama bir ağırlıklı olarak orada ilk tepki telefonda dahi verilen kaderdi galiba isim e, hemen razı olması hayatın başka bir yerinde durmayı kabullenmesi açısından bana enteresan geldi. Sıkı bir kapitalizm eleştirisi Ama beraberinde Bizim de bu iyilik Meselesine dair Kapitalizmin bizi konumlandırdığı Birey tanımına dair de Sanki konuşulmaya ilham veren bir film Devam edebilirim Bu iyilik meseleleriyle ilgili Belki de belgesel deyip oradan kendime dair de bir e, e, hı hı. not düşebilirim benim de yakın zamanda fındıktan sonra diye bir evet. e, filmim işte festivallerde e, filmi belgeseli başlatan beni iten onu yapmaya iten cümle şuydu e, bir yüksek lisans tezi aslında bu <gülüyor> neşeli bir hayat için gerekenden daha fazlasını üretmeme özgürlüğünden niye vazgeçtik biz ...bu vazgeçişimizle birlikte... ...bu mutsuzluğa... E, ...gidişimiz... ...bu zorunluluk nereden kaynaklanıyor... ...asıl kapitalizmin hepimizi esir ettiği... ...hasta ettiği... ...düçar ettiği şey sanki buralarda duruyor... ...ve bu yüzden... E, ...filmden kendimce belki de son... ...şöyle bir şey çıkarttım... E, ...iyilik... ...denilen mesele... ...kötülük yapmamakla... E, ...tek başına tarif edilecek... ...bir şey değil... Çoğu zaman hiçbir şey yapmamak da aslında sıkı bir kötülük. Kötülük tabii. Yani hiç kimse bu sessiz kalmaya, ben kötülük yapmıyorum ki cümlesinin arkasına sığınmaya hak etmiyor. Bu yüzden film bütün bunlara ilham verdiği için de bence derinlikli ve sıkı bir film. Hı hı. Ben biraz böyle buradan okumaya çalıştım filmi. Bir de tabii filmin son sahnesi de bana çok kıymetli geliyor. Çünkü yani bütün film boyunca aslında bir yandan sizin de o altını çizdiğiniz, dardan kardeşlerin o daha çok bireye yoğunlama halinden, yani Sandra'nın bütün film boyunca aslında bu örgütlenme bir anlamda örgütlenmeye çalışmasıyla o depresyon halinden de kurtulduğunu görürüz ve evet yani filmin sonunda ...başka birini öneriyor patronu... ...başka birini işten çıkarmıyor... ...ve hayır diyor. Aslında o... ...yani sizin de dediğiniz... Yani, ...ne olacak ki yani sosyal konutlara dönsem ne olacak... ...belki de bunu düşünerek... ...ve bu kısmı... ...yani Sandra'nın hem depresyonundan... E, ...örgütlenerek ayağa kalkması... ...hem de hayır diyebilmesi çok kıymetli geliyor ki aslında filmin sonu da çok beğenilmemişti diye hatırlıyorum unu, çok unut, eleştirilmişti unutmayalım Darden kardeşlerin bir kere Kanda iki kere altın palmiye alan çok az yönetmenlerden evet. ikisi diyelim bir tanesi de Ken Lodge o da iki kere altın hı hı. palmiyeyi aldı Darden kardeşlerin senaryo yazmakta çok büyük bir hüneri var çok büyük baharetleri var. Ee, çok iyi senaryo yazıyorlar. Ve belki de bütün bu film e, filmin gerilimi en sonra filmin sonunda Sandra'nın kendisine teklif edilen pazarlığı kabul etmemesi evet. için yazılmış. Sanki bütün film bir polis filmi gibi e, bir gerilim yaşanıyor. Acaba e, çalışanlardan çalışma arkadaşlarından e, çoğu çoğunluğu ee, sandadan yana olacaklar mı? Bir onu bekliyoruz sayıyoruz üç beş7 evet. falan diye sayıyoruz kaç tanesi ondan yana kaç tanesi ona karşı diye ve işini kaybetme tehlikesi artık çok açık bir şekilde ortaya çıkınca bir pazarlıkla karşı karşıya. Birini atalım seni alalım, alalım. ve, öbürlerinden beklediği cevabı kendisi vererek herhalde hastalığından kurtuluyor diye, yani yeni bir yaşama başı alnı açık hı hı. bir şekilde e, başlıyor e, diyebiliriz. Sanki bütün film bunun etrafında e, dönüyormuş Dönüyor. gibi. Bu, bu, bu cevap için. Hayır red, reddediyor. Oysa kredisini de ödeyebilecek işte istediği gibi yaşayabilecekler fakat bunu yapamıyor. öbürrleilen istediğini kendi o tavrı kendisi koyuyor. yapıyor evet. ve belki 12 kişinin adına konuşuyor. onu yaparken. Evet o çok kuvvetli bir son. Evet ben Diğer Kam olmaya başlıyor bence Evet Yani başkalarına kötülük yapmak ya da başkalarının acısını anlamak ve paylaşmaktan bir adım daha öteye geçmeyi sanki başkasının yerine acı çekmek, başkasının acısını üstlenmekle ilgili bir tuhaf bir geçiş var orada sanki. Hı. O başlıyor diye düşünüyorum. Ee, bu filmi seyrederken, Kestowski'nin Aşk Üzerine bir filmindeki bir not aldığım bir şey e, takıldı e, aklıma. E, Magda ve Tomek, oradaki genç çocuğun, kadını dikizlemesi, röntgenlemesi ona olan o tuhaf aşkı vs. Kerstavski aşk üzerine bir filmden bahsederken dünyayı seven insanın gözüyle görürüz. Yani Tomek'in gözüyle, o genç delikanlının gözüyle film başlar. Daha sonra ikinci bölümde filmin sonlarına doğru işte birlik bölümünde Magda'nın gözüyle Devam eder film ee, Bu bağlantıyı Nereden kurdum derseniz e, Kapitalizm bizi e, Başkalarını, ezilenleri Yani arkadaşlarımızı, hem Ya da neyse diğer insanları e, Ezenlerin gözüyle Görmemizi öğütlüyor sürekli Biz o gözlükten O bakış halinden Ne zaman kurtulursak işte o zaman sanki insan olmaya başlıyoruz. Ama birbirimizle olan ilişkimiz bizi ezenlerin bakış açısı. Kapitalizm tam da burada bu bakış açısını empoze ederek bence sürdürüyor bu bitmeyen tuhaf ilişkiyi. Sandra sanki o gözlükten vazgeçiyor filmin sonunda ve başka başka bir gözle bakmaya başlıyor bence. Onları ezenlerin bakış açısının dışında bir e, gözü keşfediyor ve oradan devam ediyor. Bu yüzden hı. çok kıymetli. Aynı şey Rosetta'nın ki evet. e, derden kardeşlerinin 1999'da kan şenliğinde aldıkları birinci altın palmiye ödülünün kahramanı olan genç kız. Hı hı. Bu kız da çalışma peşinde ve kovuyorlar atıyorlar o işten atıyorlar bu işten atıyorlar filan. O kız da koşturuyor. Alkolik bir annesi var filan. Yani rezalet bir e, sosyal ortamın içinde debeleniyor. Fakat çalışmak istiyor. Evet. Çalışmak istiyor. İş onu, onu e, onun için son derece önemli bir şey. E, e, fakat bunların peşinden koşmaktan ve kötü şeyler yani kötü tırnak içinde kötü şeyler yapıyor. Patronuna gidip ona yardım eden e, oğlanı e, ihbar, ediyor. ihbar ediyor. O, o, o diyor ki e, e, açıktan mal satıyor, kasaya koymuyor parasını filan deyip kovulmasına kendisi kovulmasına yol açıyor ve onun yerine geçiyor. Evet. Yani bu kadar istiyor işi, çalışmayı ve dünyayı görmüyor. Oysa en sonunda son sahnede hiç ağlamayan bir kız, hiç etmeyen bir kız Son derece Dineşli bir kız Fakat filmin sonunda Artık teslim oluyor Dünyayı görüyor evet. Ve o Sandra'nın sonunu Rosetta'nın sonuna monte edip Rosetta'nın sonunu evet. ötekine monte edebilir Ve de artık. Sandra tabi Burada daha edilgen bir karakter yani o yatağından kalkmıyor çok kolay vazgeçiyor gitmeyeceğim diyor fakat hani böyle arkadaşlarının ve kocasının o dayanışma şeyiyle ayağa kalkıyor ve mücadeleye başlıyor tam da işte buradan şeye bağlayacağım ben bizim yani madem de 1 Mayıs ve dayanışma günü bir başka sinema emekçisine bir büyük yönetmene kulak vermeyi rica edeceğim herkesten ee, ve onun dayanışma hikayesini dinleyelim diye düşündüm. Lütfü Akat, Halit Refik, Atı özellikle müthiş bir, korkunç bir dayanışma içindeydik. Şu gün işim var, şu, şu işimi, sen şu filmin şu sahnesini çeker misin? Şöyle iki gün sen çalışır mısın? Mesela Ölüm Peşimizde de, ben filmi çektim 45, 46, 47 gün sürdü film. Çektim, çektim, çektim, çektim, geldim. Bir yerde tıkandım. Yani benim yaptığım film bir yerde tıkandı. Finali yok. Finali bulamıyorum. Durdurdum işi birkaç gün. Ayağının da şeysi, zamanı vardı galiba. Ya bir iki, iki gün, üç gün. Filmi kurguladım. Seslendirdim. Ondan sonra dedim ki ya Atıf gel, lütfi gel, Halit gel. Sanıyorum Metin ne vardı. Sanıyorum Metin ne vardı. Metin gel. Ben çektiğim filmi seyrettirdim. Bu nasıl biter? Halik'in evine gittik Şişli'deki. Oturduk konuşmaya. Bu nasıl biter? İşte Lütfü bir şey söyledi. Betim bir şey söyledi. Halp bir şey, ben bir şey söyleyeyim. O bir şey söyledi, söyledi. Söyledi, söyledi, söyledi. Konuştuk, konuştuk. Bir şablon çıktı meydana. Hemen Atıf Yılmaz aldı onu. Orada hemen işte tekrar bizden i̇şte şey olur. Ayağım bunu yapar, şu bunu yapar, bu bunu yapar, bu bunu yapar, bu bunu yapar, bu bunu yapar. bir sıra yaptı. Verdi bana sırayı. <gülüyor> ben iki gün Turgut'u aldı. Bitmesi de lazım filmin, havada kış karmar yağıyor, trenler mirenler sonunda da, sonu çok hareketli, kavgalar, dövüşler, trenlerin üzerinde koşmalar bilmem neler falan. İki gün finali çekti. Benim ondan sonra çektiğim Güneş Doğmasın diye bir film var, Göksel Arsoy'un onda da bir gün film çekti, Lütfakat. Bir gün Atı Filmaz çekti, bir gün Halit Refik çekti, başka bir film çekiyordum ben arada bir şeyler oldu. Yani öyle bir dayanışma vardı söylediğim gibi aramızda. Öyle kıskançlık pıskançlık söz konusu değildi yani. Öyle bir şey yoktu. O bugün belki vardır bilmiyorum. Aşkımızın üzerine Yağmur yağıyordu da Ercan Kesal ve Jacques sohbetimiz sürüyor. Az önce dinlediğimiz kayıtlar Mithat Film Merkezi'nin görsel hafıza projesine aitti. E, filme geri dönecek olursak aslında girmeden önce e, programa Jack Bey çok ilginç bir şeyden bahsetti. Darden Kardeşler ve Ken Loach'un e, ilişkisinden. Şimdi dinleyicilerimiz için de rica edeyim ben sizden tekrar odamanızı. Şimdi Darden Kardeşler de Ken Loach da aynı e, okuldan diyebiliriz e, çıktılar. Bu okul belgesel filmcilik okulu. Yani olmayan bir Okul. Okul hayal. Ee, ha, e, Ken Loach BBC'de e, İngiliz, İngiliz İngiliz televizyonunda yıllarca, yıllarca ama yıllarca e, varoşlarda, banyöllerde işsizler arasında film çekerek bu mesleği öğrendi. E, e, kurmaca filmler yapmadan önce. Darden kardeşler de aynı şekilde e, belgesel filmler yaparak yıllarca belgesel filmler aynı çevrelerde Hı -hı. doğdukları ve ee, endüstri e, kentiyken e, kırılan, yıkılan, bozulan e, fabrikaların e, terk ettiği, sokağa bıraktığı işçiler arasında filmler çekerek belgesel filmler çekerek bu mesleği öğrendiler ve yıllar Hı -hı. sonra e, kurmaca filmler yapmaya başladılar. Hı -hı. Ve ne tuhaftır ki, belki de o kadar tuhaf değil, bu e, Derden Kardeşler, Ken Loach'un 2012 yılında Kanda'da gösterilen Angel's Share, Meleklerin Payı filminin yapımcılığını üstlendiler. Evet. Yani bunlar birileri Belçika'da, biri Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de aynı konuları ama değişik ideolojik bakışlarla diyelim evet. ele alan. Aynı takımdalar ama başka taktikleri, gözlerle... Taktikleri değişik. Evet. Ken Loach çok daha siyasi... Ben Ken Loach'a zaten e, siyaseti film yoluyla yapan bir biri olarak tanımlıyorum. Evet. İşi siyaset yapmak. Ama bunu kimisi nutuklar atarak yapıyor, kimisi film, çeke e, film çekerek yapıyor. Derden kardeşlerin anlamaya çalıştıkları şey... E, Gösterme tabii kapitalizmi son derece sert bir şekilde eleştiriyorlar. Ama bunun e, sınıfsal temellerini öne çıkararak değil, kişiler üstündeki etkisini öne çıkararak yapıyorlar. Çocuklar. E, e, Oğul diye bir filmleri var. Hı hı. Kanda ödül kazandı. Çocuk diye bir film var. Kanda ödül Rı. kazandı. Yani onların e, derdenlerin e, ilgi alanı kişi ve e, toplumsal koşulların, ekonomik koşulların, kapitalizmin bu kişiyi nasıl ezdiği, kişiyi nasıl ezdiği onun üstünde evet. e, dikkatimizi çekmeye çalışıyorlar ve bunu çok iyi çok yapıyorlar. Iyi yapıyorlar. E... Üstelik bu tabi Belçika gibi hani e, refah seviyesi yüksek e, e, belki de sınıflar arası şeyin e, bu kadar derin olmadığı e, bir sosyal devlet e, şeylerinin e, hüküm sürdüğü bir ülkede bu çelişkiyi e, güçlendirmek açığa çıkartmak altını çizmek de ayrıca kıymetli tabi e, ve bir yanıyla da son derece e, anlaşılabilir bir şey çünkü tam da sözün ettiğiniz şey kapitalizm sadece e, birilerini yoksul birilerini zengin kılmıyor aslında ruhlarımıza saldıran e, bizim bizim sağlıklı düşünmemizin önünü kesen, bizi dünyayla ve birbirimizle ve kendimizle e, e, barışık yaşamamızı bozan bir şey. Bu yüzden e, bireysel hikayelerin peşine düşmesi tabii, e, o, anlaşılabilir. Tabii. E, Kiştoski de ona benzeyen bir cümle kurar. Ben çok severim. Ben e, sokaktan gelip Evine girdikten sonra kapıyı arkadan kilitleyip salonda tek başına düşünen adamın hikayesini merak ediyorum. Onun sinemasını yapmak isterim der. Ee, bu yüzden bir not almışım şuraya. Şu ihtiyaçlar ve kapitalizm meselesinden bahsederek başlamıştım konuşmaya. Hı hı. Ee, bu yaşama bakışımızı belirleyen bir şey. Bize sunduğu ihtiyaçları dayattığı ve bunu bizim e, kabullendiğimiz şey. Daha sonra bizim iş dünyamızı, dinamiğimizi bence belirliyor ve eee bu filmdeki hikayeler, bu Sandran'ın hikayesi, Bordio'nun e, yaptığı, edit ettiği bir e, 15 hikayeden biriymiş bu. Gerçek bir hikayeymiş. E, Bordio benim için çok enteresan bir isimdir. Çünkü antropolojinin babalarındandır ve e, benim antropoloji eğitimi okumalarım sırasında çok etkilendiğim isimlerden biridir. Habitat kavramını ilk defa ee, onun peşine düşen Onu tanımlayan Onu dert edinen bir adamdır Bizim Bulunduğumuz hayatın Bizim nasıl düşüncelerimizi Kendi iç nasıl değiştirip Dönüştürdüğünün peşinde olan bir şey ee, bu, bu filmin ile buluşması da bana çok tuhaf evet. geldi O 15 hikayeden birisinin Gerçek bir hikayeden Yola çıkılarak yazılan bir senaryo olduğunu söylüyor Bordiyon'un 15 kelsinden biri bu Sandran'ın meselesi. Ben bu işsizlik meselesinin tek başına işe sahip olmak, işe sahip olmak için tekrar geriye dönmek için arkadaşlarından yardım istemeknin de ötesinde bir derinlik taşıdığını, Sandran'ın bu hikayenin sonunda kendiyle karşılaştığını ve artık ezenlerin gözüyle değil, kendi gerçek gözüyle arkadaşlarına bakabilme yeteneğini edindiğini düşünüyorum. Evet. Onu anlattığını e, fark ediyorum. Ee, buyurun, buyurun buyurun. Şeyin bu Dardan Kardeşler'in bir filminde de hep böyle problematikler sorunsalları ele alıyorlar. Bir filmlerinde bir eğitmen, öğretmen ee, kendi çocuğunu yani eğitmen çocuğunu yıllar önce öldüren bir başka çocuğu eğitmek marangoz evet. hikayesi evet, değil, değil mi? marangoz hikayesi. Evet. Eğitmek durumunda kalıyor. Acaba eğitecek mi? İntikam mı ha? alacak? İntikamı evet. Alacak. Ne olacak acaba? Mümkün mü? Öyle affetmesi hı hı. mümkün mü? Falan. Bu, bu, bu, bunların dünyası bu. Evet. Yani ve bunlar şimdi son örnekte söylediğim gibi toplumsallık açısından bakmıyorlar. Ama aynı değerde bir insana bakışları var. Evet. Çünkü karşılarındaki düşman diyelim onlara karşı acımasız davranıyor. Dolayısıyla onların tuttukları taraf Açık. açık. E, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz bu kadar süremiz. E, bugünkü şarkımızı Ercan Kesal sizler için seçti ama çok küçücük şarkıdan da bahsedelim istiyorum. Çünkü e, Solanas'ın Elsur Güney filminin şarkısı e, ve şarkının sözlerini de Solanas yazmış. E, o, o da güzel bir detay. E, Astor Piazolla'dan <gülüyor> biraz e, telaffuzum kötü olabilir. Vuelvo Alsur e, ve bu Güney filmini de Solanas e, az önce Ercan Bey söylediğim az güneye ithaf etmiş. Evet, evet. E, ve bir de e, her şeyi unutanı, unutan bir ülkenin evlatlarını adamış filmi. Sanki bizim ülkemize de evet, pay çıkarıyor diyor Evet, burada. 1 Mayıs'ta da çok örtüşüyor. Biz de bu programı belki de 77 1 Mayıs'ında ölenlere adayabiliriz diye düşündüm. Geldiğiniz için sonsuz teşekkürler bu kadar yoğun programınızın içinde. Çok çok teşekkürler. Nice 1 Mayıs'lara. Nice 1 Mayıs'lara. Sağol. Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos con mi deseo con mi temor Vuelvo al sur como un destino del corazón Soy penz Sor, como los aires del bando neon. Sueño el sol, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sol, el ¿Tiempo? tiempo abierto y su después. Quiero el sol. Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu. Film sohbetleri Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.